Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra e, mümin isminin e, devamında neler söyleyebileceğimize bakacağız. Yine hamdele ve salvelemizi okuyalım. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in e, Mesajlar yazıyorsunuz işte İsmail i Hüsna sohbetlerinin biraz daha sık olması için. İnşallah arkadaşlar cami ismi ile Rabbimiz dağınık işlerimizi toparlar ee, ise belki biraz daha fazla zaman ayırabiliriz. Fakat şu sıra e, gerçekten birbirinden çok ayrı birçok iş e, eş zamanlı olarak e, yüzünü bize dönmüş böyle e, her birine sırasıyla el atmaya çalışıyoruz. Ama esma Hüsna, tabii tabi başımızın tacı e, bizim mihverimiz. Ee, ne zaman e, dünya bizi kendisine çekse, e, olaylar bizi e, işte o girdaba, kendi oluşturdukları girdaba alsalar, biz Rabbimizin isimlerini hatırlayarak, on, onları zikrederek, ona o isimlerle yalvararak, e, onunla olan ilişkimizi o isimlerin bize öğrettiği, bize gösterdiği yolla, o rehberlikle yeniden inşa ederek tekrar mihverimize, ee, dönme imkanına sahibiz Bu bakımdan asla ihmal edilemez ee, Bu kayıtları böyle çok seyreltsek bile e, Hiçbir zaman e, dualarımızda Tesbihatımızda, zikirlerimizde Esma-i Hüsna'dan ayrı düşmeyelim e, Düşmemeye de gayret ediyoruz arkadaşlar e, Daha en başta da belirttiğimiz gibi e, Rabbimizin bu güzel isimleri Öncelikle Rabbimizi bize bir insan onu ne kadar tanıyabilecekse o kadar tanıttığı için bizim için çok büyük bir zenginlik. Yani biz neye, neye inanıyoruz, nasıl bir güce inanıyoruz, onun zatına dair özellikler nelerdir, sıfatları nelerdir, onun işleri nasıldır, bunları bilmek, anlamak, yapabildiğimiz kadar derinleşmek yani bu konuda... Ee, bizim için hayati önem taşıyor. Çünkü arkadaşlar savrulmamızı engelliyor. E, şirke düşmemizi engelliyor. Ümitsizliğe mesela bu, özellikle bu mümin ismiyle alakalı olarak e, ümitsizliğe düşmemizi engelliyor. E, bizi korkularımızdan kurtarıyor. E, bu açı, Yani daha pek çok açıdan her bir ismin ayrı ayrı tecellisi var tabii. E, asla e, hayatımızda Böyle arka sıralara atılacak bir mevzu değil Esma-i Hüsna. Başımızın tacı, korkularımızın, dertlerimizin, sıkıntılarımızın ilacı, bütün dualarımızın kabulüne vesile. Araf suresindeki meşhur ayet-i kerimeyi biliyorsunuz Rabbimiz bize bizzat kendisi söylüyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı vardır, isimleri vardır. Allah'ın ona onlarla dua edin diye bizzat kendisi bize söylüyor bunu. Dolayısıyla bizim her an dilimizde zikir, zikirlerimizin ve dualarımızın e, en başta gelen ifadeleri bizim bütün e, dediğim gibi iç dünyamızdaki dışarıdan bize gelen işte aklımızı meşgul eden kalbimizi meşgul eden ne bileyim şeytanın vesveselerine karşı e, çeşit çeşit e, mahiyetini bilemediğimiz kaynağını bilemediğimiz bizi pençesine alan e, farklı farklı duygulara karşı. Çeşitli sorgulamalara karşı bizim bir kalemiz Esma-i Hüsna yani sığındığımız bir kale. Bu açıdan da hayatımızda çok merkezi bir yeri var. Şimdi bu çerçevede mümin isminde kaldığımız yerden metnimizi okumaya ve yapabildiğimiz kadar da arada küçük açıklamalar yapmaya devam edelim. Bu, bu oturumda inşallah mümin ismini okumayı tamamlayalım. Ee, öncelikle e, biliyoruz ki mümin ismi emin kökünden geliyor bunu daha önce belirtmiştik ee, iman da aynı kökten geliyor arkadaşlar çünkü e, iman yani bir şeye inanmak o şeyin doğruluğuna güvenmekle ancak mümkün oluyor yani güven duygusunu yitirmiş insanlar iman etmekte de zorlanıyorlar özellikle e, yani işte psikolojiyle çok iç içe geçen alanlar bunlar haddimizi de aşmadan oraya da işaret etmemiz lazım e, güven duygusunun insanda en temel e, insan şahsiyetinin oluşumunda özellikle Erikson'un e, teorisinde e, en temelde yer alan duygu olduğunu e, 0-2 yaş arasında edinildiğini söylüyor Erikson. E, daha sonra telafisinin tabi başka e, bakış açılarına göre telafisi imkansız ama Erikson e, bunun e, imkansız olmadığını söyler yine de çok zor çünkü en temeldeki eksikliklerin ee, üzerinden çok zaman geçtikçe e, yol açtığı birçok arıza oluyor ee, karakterimizde, ahlakımızda, dünya görüşümüzde, bütün e, davranışlarımızda. Ve onların bıraktığı izler de derinleştikçe o en başa dönüp her şeye en baştan başlamak biraz zor olabiliyor. Bu bakımdan özellikle çocuklarla ilişkimizde onların güven duygusunun güçlü bir şekilde oluşması yarın bir gün onların imanlarının da daha sağlam olmasına, inandıkları davalara çok daha sadık olmalarını, çok daha güçlü bir şekilde onu yaşayabilmelerini kolaylaştıracaktır bu bakımdan arkadaşlar her zaman söylediğimiz gibi sağlam ve güçlü bir dindarlık ancak sağlam ve güçlü bir karakterin üzerine oturabilir. Bir karakterdeki zayıflıklar, işte korkaklıklar, ee, mesela gelecekte Allah korusun nifak olarak ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü münafık karakterin en görünür özelliğidir korkaklık. Ee, bu açıdan mümin isminin bizde e, kendine güvenen, tabii bu kendimize güven asla bugün kişisel gelişimcilerin söylediği gibi altı boş bir kendine güven değildir. Çünkü bizim birçok zayıf taraflarımız da var. Kur'an'da Cenab-ı Hak insanı anlatırken onun işte aceleci, sabırsız, işte sözünü tutmayan değil mi? Yani vefasız falan böyle pek çok niteliklerini sayar. Hani nasıl, nereye güveneceğim yani ki? sadece kendime güveneceksem? Ama biz biliyoruz ki bizim kendimize güvenmemiz demek Cenab-ı Hakk'a güvenmemiz demektir arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ın bizi insan olarak yaratmış olması, biz samimi olduğumuz sürece, niyetlerimiz halis olduğu sürece, ayağımız kaysa bile Allah'ın bizi daima ee, özürlerimizi kabul edeceği, tevbelerimizi kabul edeceği, her zaman bize yeni bir sayfa açacağı, biz ne yapmış olursak olalım onun rahmet dairesinin dışına çıkmayacağımızı bilmemiz, yani Cenab-ı Hakk'a Rabbimize, Rabbimizin işte tekrar dönüyoruz en başa isimlerine ve onun e, o isimlerinin oluşturduğu, e, bize tanıttığı, Ahlakına Allah'ın ahlakı vardır. Tehalluk bir ahlak biliyorsunuz Esma Yusna çalışmalarının merkezinde yer alır. Efendim Allah'ın ahlakına duyduğumuz güvendir. Çünkü o hiç değişmeyecek verdiği sözden dönmeyecek kendisini nasıl tanımladıysa sonuna kadar sonsuza kadar öyledir. Bunlara duyduğumuz güvendir bizim kendimize duyduğumuz güven. Yani güvenle mümin ismi arasında doğrudan doğ bağlantı bile demeyelim yani onun anlamıdır müminin anlamı güvenilen ve güven duygusunu yaratan demek işte bir önceki oturumda bahsetmiştik arkadaşlar Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendisine inananlara da müminler diyor yani bize mümin ismini de Rabbimiz veriyor dolayısıyla biz yani bu açıdan bakıldığında Rabbimizin bir ismini kendimizde sıfat olarak taşımış oluyoruz iman ettiğimiz zaman işte işte bu girişle hemen şu bağlantıyı kurmuş olduk. Önceki bölümle kaldığımız yerden devam edelim. Demişiz ki güveni yarattığı gibi imanı da yaratan Rabbimiz mümin isminin sayısız belirtilerinden biri olarak kalplerimize inanma yeteneği bahşetmiştir. Bunu az önce söyledim. Yani bizde güven duygusu çünkü bir başkasının sözüne çünkü biz Allah'a inanmayı ahirete inanmayı bütün o sem'iyat bahislerine yani peygamberlerin bildirmesiyle ancak öğrenebildiğimiz konulara inanmayı bir peygambere duyduğumuz güvene borçluyuz. Eğer biz kimseye güvenemeyecek kadar güven duygusundan mahrum olsaydık peygambere de güvenemeyecektik. Onun söylediklerine de güvenemeyecektik. Dolayısıyla güveni yarattığı gibi imanı da yaratan Rabbimiz mümin isminin sayısız belirtilerinden biri olarak kalplerimize inanma yeteneği bahşetmiştir. Bu nedenledir ki insanın hiçbir şeye inanmaması imkansızdır arkadaşlar ve inkar da bir iman türüdür. Çünkü inkar eden de o inkar et, ederken tanımladığı şeye inanıyor. E, çünkü iman konuları e, her zaman bir gayb konusudur. Mesela hiçbir zaman iki kere ikinin dört ettiğine iman ediyorum demiyoruz. Ya da işte şu anda elimde bir kitap tuttuğuma iman ediyorum demiyoruz. Seni gördüğüme bir işte şey yolda karşılaştık biriyle seni gördüğüme iman ediyorum demiyoruz. Yani biz görmediğimiz şeylere iman ederiz. E, aklımızın zorunlu olarak yani ancak de, bir delinin inkar edebileceği zorunlu gerçekler hiçbir zaman iman konusu değildir. İşte ateş yakar, su boğar, Bunlar iman konusu değildir. Çünkü bunlar aklın, tecrübenin, insan bilgisinin zorunlu sonuçlarıdır. Biz e, ihtimalli olan yani yokluğuyla varlığı ikisi de muhtemel olan Akıl açısından yani yanlış anlaşılmasın. ikisi de muhtemel olan şeylerden birinin doğruluğuna iman ederiz. Bu açıdan inkar da bir iman türüdür. Böyle olduğu için Allah insanı salt inanmaya değil, bakın burada güzel bir nokta yakalanmış, Allah'tan gelene inanmaya davet eder. Yani Kur'an bize inanın demez, Allah'tan gelene inanın der. Çünkü zaten herkes bir şeye inanıyor. Allah'tan gelen bilgiyi doğrulayan kalp, Mümin olmuştur ve yaratanla bilgilendirenin aynı olması. Yani bizi yaratanla o inandığımız hakikatleri bize bildirenin aynı olmasının, kaynağın aynı olmasının kaçınılmaz sonucu olarak yaratılmışlarla aramızdaki en mükemmel uyumu bu iman sayesinde yakalamış oluruz. Yani ben e, ne demek istiyorum şimdi arkadaşlar? Beylik laflar gibi geliyor bunlar insanın kulağına ilk duyduğunda. Ben işte bütün alemleri yoktan var eden bu alemdeki her şeyin e, kuşkusuz nihai tahlilde gerçek sahibi olan Malikül mülk olan Melik olan Allah'a iman etmişsem arkadaşlar. Mesela bakın çok basit yani bunun binlerce sonucu var da en ilk akla geleni söylüyorum. E, bir defa ben her şeyin benim için bir emanet olduğuna iman etmişim demektir. Yani ben ağaçlara, işte suya, paraya, mevkiye, her neyse yani bedenime, istediğim gibi aklıma estiği gibi davranamam. Yani bedenim benim değildir. Mesela buradan neler, nasıl sonuçlar çıkar bir düşünün. Ee, çocuk, ben çocukken Böyle dinlediğim vaazlardan birinde hala kulağımdadır yani o söz. şey şey diyor bu el senin mi ki diyor yani istediğin kişiye verirsin, istediğin kişiye vermezsin, istediğini yaparsın diye düşünüyorsun yani elinle ilgili olarak. Şimdi tabii o zaman yaşanan şartlarla Müslümanların zihinlerindeki veya sosyal hayatlarındaki problemlerle günümüzdekiler... Çok katmerlendi bugün. Mesela bedeninin kendisine ait olduğunu düşünen, bunu hararetle savunan insan onda istediği gibi tasarruf edeceğini düşünüyor. Mesela işte kürtaj hakkını kendine ait bir hak olarak görüyor. Halbuki orada sana emanet edilmiş bir canlı var. Sen onun sahibi değilsin. Mesela çocuğumuzun sahibi olmadığımızı düşünmemizin pedagojik açıdan ne kadar işlevsel bir... E, hakikat olduğunu düşünmeye davet ediyorum sizi bu vesileyle. İşte ne bileyim mesela vücudumuzda kafamıza göre kalıcı değişiklikler yapmak, çeşitli estetik operasyonlarla veya işte cinsiyete e, dair o, operasyonlarla vücutta kalıcı değişiklikler yapmak hakkına sahip değilsin. Yani nasıl ki bir kuşu, bir kediyi, bir işte bir köpeği kafana göre öldüremezsen zevk için yani veya da başka gerekçelerle e, hayat kurtarmak için belki olabilir o ayrı bir konu. Efendim ama sen e, karnındaki bebeği de öldüremezsin aynı şekilde. Veya keyif için bir e, çalıyı da ateşe veremezsin sebepsiz yere. E, zevk için işte e, hiçbir canlıyı öldüremezsin. Elhasıl arkadaşlar e, bu yani Allah'tan gelen bilgiyi bizim kabul etmemiz... Ee, bilhassa da ölümden sonraki hayat hesap, sorumluluk ve, ve şu anda sahip olduğum hiçbir şey bana ait değil gerçek manada. Yani kazandığım para bile sana ait değil. Şu anlamda sana ait değil. Onu mesela işlevsiz bir şekilde yok edemezsin. İsraf neden haramdır? Yoksa bu parayı ben kazandım. istediğim gibi harcarım. İşte paramı yakıyorum mesela ateşe veriyorum diyebilir miyim? Bunu yapamam. Çünkü görünüşte onun kazanılmasına ben sebep olmuş olsam bile onu bana ulaştıran Allah'tır. Onlar Allah'ın bana lütfettiği nimetlerdir. Sağlık böyle bir nimettir. Bedenim böyle bir nimettir. Ailem böyle bir nimettir. İnşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. Bütün makamları, mevkileri, maddi imkanları, bedenimizle ilgili imkanları, sosyal imkanları bunların hepsini bu şekilde düşünmemizi sağlar. Yani iman Arkadaşlar imanlı bir zihin, imansız bir e, zihnin baktığı gibi bakamaz dünyaya, hayata, dünyaya. O yüzden bizim mesela bazı konuları aklımız almıyor. Nasıl yani insanlar nasıl bunu düşünebiliyorlar diyoruz mesela bazı meselelerle ilgili olarak. Ama e, günümüzde arkadaşlar giderek artan dozda ne yazık ki e, karıştı. İnançlar karıştı yani inançlar o saflığını ve buradaki saflık temizlik anlamında yani o temizliğini, o nezahetini, o bulanıksızlığını kaybetti efendim insanlar mesela hem Müslümanlığı hiç kimseye bırakmayıp hem de işte burunlarıyla, gözleri gözleriyle efendim siz söyleyin bedenleriyle çok çeşitli şekillerde oynama hakkını kendilerinde görebiliyorlar. Allah'tan gelen bilgiye dayanan bir iman sahibi isek yani kendi ürettiğimiz bir iman değil de Allah'ın gönderdiği bilgiye dayalı bir iman sahibi isek ne bu dünya ne sonrası ne de bu arada olup bitenler anlaşılmaz gelir bize yani bunların hepsi e, yerli yerine oturur hepsinin hepsinin arkasındaki hikmeti e, çok büyük ölçüde anlarız anlayamadıklarımız olmaz mı olur ama onları da anlarız nasıl anlarız deriz ki burada rabbimizin vardır bir hikmeti burada Yani bu, bu bazen kulağa böyle çok teslimiyetçi çok işte aklın şartelini indirmiş. Böyle işte çok e, bunlar eski kafalar gibi gelen e, efendim böyle teslimiyetçi zihinler gibi, zihinlerin sözleri gibi gelebilir kulağınıza. Ama ben onun en derin bir anlayış olduğu kanaatindeyim arkadaşlar. Bir de öyle bakmanızı tavsiye ederim. Yani e, bizim çözemeyeceğimiz şeyler olduğunu kabul etmemiz de bir çözümdür hayata dair. Evet bu büyük bir seviyedir arkadaşlar insanın neyi çözebileceğini neyi çözemeyeceğini bilmesi ve çözemeyeceği şeylerde göstereceği teslimiyet hayatın karmaşası karşısında ona müthiş kapılar açar bunu biz biz böyle söylediğimizde işte teslimiyetçi geri kafalı bağnaz düşünceler olarak görülüyor ama işte bir Hristiyan azizin sözüdür biliyorsunuz o da çok hikmetli bir söz diyor ki Tanrım bana Değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için. Bakın bunun altını çiziyorum. Metanet ve bu ikisini birbirinden ayırt edebilmek için de feraset ver diyor. İşte böyle bir kalp yani Allah'tan gelen bilgiye iman etmiş. Mesela Cenab-ı Hakk'ın alim ve hakim olması inşallah o isimlere de geliriz. Ne demek arkadaşlar? Allah senin içinde bulunduğun durumu biliyor her şeyi biliyor yani. Ve Allah eğer o şu anda yaşadığın hadise senin ellerinle hazırladığın yani senin tercihlerinin sonucu değil de gerçekten Allah'ın takdirinin sonucuysa mesela hastalıklar gibi çeşitli işte e, yoksunluklar gibi e, elimizde olmayan yani bizim sebep olmadığımız işte bunu ayırabilmek müthiş bir feraset hangisine ben sebep oldum hangisi takdiri ilahi ise bu. O takdir ilahinin de hikmetten hali olmadığını. Çünkü alimen hakima. Allah her şeyi bilir ve her yaptığında bir hikmet vardır. Allah hiçbir şeyi ya bunu da haşa yani bunu da dikkat etmemişiz. Bunu da gözden kaçırmışız. Bunlar Allah için söz konusu değildir Yüce Rabbimiz için. Ve her yaptığında da bir hikmet vardır. Evet bile bile yaptım ama. Hani ben de bilmiyorum niye yaptım. Allah için böyle bir şey söz konusu mudur arkadaşlar? Onun için Cenab-ı Hak her şeyi bilerek yapar ve her şeyi bir hikmetle yapar. Buna iman eden yani Allah böyle olduğunu bize kendisi bildirdi ya. Bakın şimdi imanımızı kendi ürettiğimiz bir tanrı anlayışı üzerine değil de Allah Teala'nın kendisini nasıl anlattığı üzerine kurabilmişsek o zaman hayata, hayatla barışık olmak, Hayatta böyle suda balık gibi olmak işte stoğacıların bahsettiği psikologların bahsettiği işte o çeşitli kişisel gelişimcilerin bahsettiği efendim o e, hani e, işte başka bir ifade bulamıyorum. Suda balık gibi olmak yani hayatı büyük bir huzur içerisinde huzur güzel bir kelime burada sükunet huzur ve barış içerisinde yaşayabilmek için efendim bunun sırrını çözmüş oluruz. Neyle hem de neyle vardır bunda da bir hikmet diyerek anlamadığımız, anlayamadığımız konular için. Böyle bir kalp yani Allah'a bu şekilde iman etmiş bir kalp her olanın, olanın varlık mertebesindeki yerini idrak eder. Ve hiçbir şeye haddini aşan bir ehemmiyet vermez. Böyle olunca da işte arkadaşlar korkulardan kurtuluyorsun yani. O karşındaki de bir kul. Dolayısıyla işte bütün korkularından kurtuluyorsun. İşte rızkında bir yeri var, evladında bir yeri var, her şeyin bir yeri var bu hayatta. Hiçbir şey, hiçbir şeye hak ettiğinden fazla önem vermezsen, o şeyler senin üzerinde bir baskı unsuru olmaktan çıkıyor. Hayatın ereği olan amacı olan huzur da işte bu haleti ruhieden doğar. Yani her şeyi yerli yerine koyuyorsun, huzur buradan doğuyor. Yalana yanlışa iman etmiş kalplerde ise Eşyanın ve olayların yerleri üst olmuş Yani her şey birbirine karışmış Önemsizler önemli olmuş Değersizler değerli olmuş Değerliler değersiz olmuş İşte bu ana babayla ilişkiler Akrabayla ilişkiler Arkadaşlarla ilişkiler Mesela insan ilişkilerinde o hiyerarşi kayboluyor Allah'tan gelene itibar etmediğimiz zaman Düzen bozulmuştur Bu kalplerin sahipleri her daim kaygı, korku ve panik içindedirler. Hiçbir şeye güvenemezler. Onlara göre bu dünyada güvenilecek kimse yoktur. Bu çok söylenen bir söz arkadaşlar. Hakikaten de insan sadece 2-3 hani gün üst üste haber programlarını izlese ee, gerçekten güven duygusunu kaybediyor topluma bu arada bu haber programlarını yapanların onları e, efendim besleyenlerin onları ödüllendirenlerin onları e, şey yapanların siz söyleyin belirleyenlerin büyük vebal e, taşıdığını düşünüyorum çünkü bu kadar kötülük haberi ben hani kötülükler söylenmesin, hasır altı edilsin demiyorum. Ama hiç mi iyilik yok, hiç mi dürüst insan yok, hiç mi güvenilir birisi yok, hiç mi iyi kalpli bir insan kalmadı ülkemizde, dünyada? Yani acizane kanaatim, bunu buradan da dile getireyim arkadaşlar. Ben bütün medya kurumlarına, özellikle ne deniyor onlara? İşte konvansiyonel medya yani televizyon, işte gazeteler, geleneksel medya. E, kurumlarına e, kanuni zorunluluk getirilerek yani haber programlarının yüzde 10'unu bari yani 60 dakika bir haber yapıyorlarsa 10 dakika, ya 6 dakika, 5-6 dakika hiç olmazsa efendim e, iyilik haberleri yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü efendim e, bütün bu etraftan bize... ...yağan... ...kötülük haberleri... ...bunu unutmayalım arkadaşlar... ...bizim inancımıza göre... ...bir işin şuyu vukuundan beterdir... ...yani bir ahlaksızlığın... ...mesela o... ...işte bu çok konuşuluyor... ...izlemediğim için yorum yapmayayım... ...bir şey söylemeyeyim... ...yanlış bir şey söylemeyeyim... ...fakat böyle her türlü ahlaksızlığın, rezilliğin, artık dibe vurmuş ilişkilerin böyle saatlerce ekranlarda konuşulmasının arkadaşlar o ahlaksızlığın vukuundan daha kötü olduğunu söyler bize dinimiz. Bizim prensibimizdir yani bu. Bir işin şuyu yani yayılması vukuundan yani olmasından daha kötüdür. Çünkü o konuşuldukça normalleşir. Konuşuldukça başkalarının akıllarına da bir seçenek olarak gelir. E, aynı benzer seviyedeki o ahlak düzeyindeki insanlara o davranışları hatırlatmış, yol göstermiş e, olursunuz Allah korusun. Bu açıdan e, efendim bu medya kurumlarının çok büyük uhrevi, ahlaki, toplumsal sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bunu nasıl oluyor da e, dikkate almıyorlar. Yani reyting denen canavar bu kadar mı ilkesizleştiriyor insanı diye de e, düşünmeden edemiyorum arkadaşlar. Şimdi işte bu bizim yani aldığımız bu haberler evet güven duygumuzu sarsıyor. Doğrudur. E, hakikaten de e, bundan 20 yıl önceki, 30 yıl önceki gibi değil dünya yani. Fakat Son tahlilde bunu insan ruhu ve davranışları üzerine çalışan uzmanlar da ısrarla ifade ederler. Son tahlilde eğer biz hiç kimseye güvenemiyorsak, insanlara güvenemiyorsak, ilişkilerimizi güven üzerine öncelikle kuramıyorsak arkadaşlar, bu dünyanın çok güvenilmez bir yer olduğundan değil sadece, onu bakın kabul ediyorum, az önce epey bir onun üzerine konuştum. Sadece ondan değil, bizim en temeldeki o güven duygusunu, zamanında kazanamamış ya da kaybetmiş olmamızdan kaynaklanıyor. Yani güvensizlik e, çevreyle ilgili değildir arkadaşlar. Bizim öncelikle bizim kendimizle ilgilidir. Çevrenin de payı olmakla beraber. Onlara göre bu dünyada güvenilecek kimse yoktur. İnsanlar potansiyel düşmandır. Öyle düşünürler yani. Kendi iç dünyalarındaki güvensizlik öylesine korkutucudur ki Kimseye güvenememek insanın iş dünyasında arkadaşlar. Az, bir önceki e, oturumda söylemiştim özellikle intiharla ilişkisini. Bunu ancak başkalarına isnat ederek ifade edebilirler. Yani ben kimseye güvenmiyorum diyemezler de insanlar güvenilmez derler. Kimse Babana bile güvenmeyeceksin mesela derler. Bu korkutucu yalnızlık yani insanın kendisini bu kadar yalnız e, hissetmesi... Ancak Allah'ın adını anarak ona sığınıp güvenerek aşılabilir. Çünkü bazen gerçekten tek başına kalabilirsin. Yani bazen öyle durumlar oluyor. Sizin de başınıza gelmesin gene de ama yaşamışsınızdır. Yani bu insani bir durum. Zaman zaman hepimizde oluyor. Öyle bir anınız oluyor ki, öyle bir durumdasınız ki o anda arkadaşlar... Binlerce tanıdığınız var ama o konuyu paylaşıp konuşabileceğiniz, akıl sorabileceğiniz ya da yardımını, desteğini isteyebileceğiniz bir kişi bile yok. Yani ama binlerce tanıdığınız var. İşte arkadaşlar öyle anlar bizi Allah'a yaklaştırır. Yani Cenab-ı Hak, işte Necip Fazlı'nın şiirlerinde falan da vardır bu, bu vurgu. Ee, bazen bizi o duruma kendisine yaklaştırmak için getirmiştir. Yani bu da bir lütuftur. Eğer Allah'a yakınlığımız artıyorsa, bu korkutucu yalnızlıktan ancak Allah'ın adını anarak, ona sığınıp güvenerek biz bunu aşabiliriz. Bir insan söz alışkanlığıyla değil de idrak ve şuurla, yani gayet aklı başında, bilinçli bir şekilde Allah'a sığındığında, Allah onu, alemlerin Rabbi onu asla, Reddetmez. Burada iki ayet-i kerime vermişiz. Ali İmran Suresi 101. ayet-i kerime. Musaftan bakayım dedim ama ayet numaralarını da gözüm görmüyor arkadaşlar artık. Bu işler yavaş yavaş bizi aşıyor. Şöyle şuradan arayayım müsaadenizle. 101. evet Ali İmran Suresi 101. ayet-i kerime. Arkadaşlar diyor ki burada Rabbimiz. Ve ya'tasim billahi her kim Allah'a itisam deniyor buna arkadaşlar. Eee sım sıkı yapışmak demek. Bir şeye sım sıkı yapışmak. Wa tasimu Allah'ın ipine sım sıkı yapışın. Mesela e, peygamberin sünnetine bağlılığa da itisam denir. Ee, bu ayet-i kerimede de ya يَعْتَصِمْ billahi Her kim Allah'a yapışırsa Allah'a sımsıkı yapışır ve bağlanırsa فَقَدْ هُدِيَ ila صَرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Dost doğru yola iletilmiş olur Yani az önce söylediğim gibi O seni böyle e, çevrende hiç kimse yok Bil ki yok, yoktur Allah'tan gayri yakınımız diyor ya Necip Fazıl Çevrende hiç kimse yok çok kişi var ama hiç kimse yok. O anda sadece Allah var. O konuyu sadece ona anlatabilirsin. İşte bil ki seni, sana o duyguyu, o yalnızlığı yaşatarak kendisini sana bu kadar içtenlikle ve tek yakının olarak kendisini göstererek Cenab-ı Hak seni zaten doğru yola hidayet etmiş oluyor. Bir de Enfal Suresinin 64. ayeti kelimesini vermişiz. Ona da siz bakın lütfen. Çünkü mümin isminin bir manası da kendisine iltica edenlere aman veren, onları hususi himayesine alan demektir. Mümin bu açıdan özellikle uluslararası ilişkilerde, arkadaşlar yönetim mekanizmalarında mümin ahlakı, Kendisine sığınan, kendisinden yardım isteyen, aman dileyen, kimseyi reddetmeyen, ona em, ona emniyet duygusu veren, ona e, ihtiyacını gideremese bile yani o ihtam olarak gideremese bile o ihtiyacı gidermek için destek olan, arka çıkan, himaye eden, sahip çıkan demektir. Bu açıdan da övünülecek bir yerdeyiz ülke olarak diye düşünüyorum Allah bu hasleti de bizden almasın inşallah mümin ismi tecelli ettiği zaman bir insanda arkadaşlar onun ahlakı nasıl olur burası sanırım bu konuda en çok dikkat etmemiz gereken bölümdeyiz şimdi. çünkü pratik sonuçları var ahlaki sonuçları var hepimiz için yaratılmışlar içinde güvenip sığındığımız her varlık yani siz bu yaratılmışlar içinde kime güveniyorsunuz? Neye güveniyorsunuz? Bir çevrenizde herkes için değişir bu. Cenab-ı Hak, Cenab Hakk'ın mümin isminin tecelli ettiği emniyet ve huzur vasıtalarıdır. Yani mesela benim ilk aklıma gelen her zamanda çok büyük saygı duyuyorum. Evet onların da içlerinde amaçları farklı olan insanlar olabilir. Fakat arkadaşlar bir ülkede... Yaşama, yaşamın devam etmesi, hayatın devam etmesi ve bizim bu günlük telaşelerimiz, üzüntülerimiz, sıkıntılarımız var ya işte onlara dönüp onlarla uğraşabilmemiz için bir numaralı şart arkadaşlar güvenliktir. Güvenlik yoksa bir ülke sizin artık ülkeniz olmaktan çıkar. Çünkü siz orada artık bakkala bile güvenerek gidemezsiniz. Bakkala giden birinin evine dönüp dönemeyeceği belli değildir işte seyahat edemezsiniz işinize gidemezsiniz ee, biliyorsunuz yani ülkemiz bunları da minimal düzeyde hani bütün ülke çapında olmasa da bölgesel olarak yaşadığı e, Allah e, bir daha göstermesin. Dolayısıyla bu güvenliği sağlayan e, çok hani size böyle resmi bir konuşma gibi gelmesin bunlar benim samimi düşüncelerim gerçekten en çok saygı duyduğum kamu personelidir askerler ve polisler arkadaşlar. Ee, bu iki meslek bu açıdan çok kutsaldır kendi hayatlarını tehlikeye atarak e, ülkenin güvenliğini insanların güvenliğini sağlama çalışmaları yani onların olmadığını hayal edin arkadaşlar veya bunların zayıfladığını ortadan kalktığını oradaki evet kokuşmuş olma, olanlar vardır ama bu kokuşmuşluğun hakim olduğunu Düşünün, bir hayal edin. Öyle yerler var ki bugün dünyada arkadaşlar gidenler, oralarda çeşitli görevleri icra edenler söylüyorlar. İşte havaalanında iniyorsunuz. Mesela bir köye gideceksiniz. Ee, i̇şte 5-10 tane silahlı, e, paralı asker kiralamadan siz köyünüze gidemiyorsunuz. Ee, burada okuyan üniversite öğrencilerinden, bazı Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerle Konuştuğumda onlara sormuştum mesela ülkenize gidebiliyor musunuz? Yok dediler yani biz gidemiyoruz. Zaten zor geldik. E, tatile falan gitmemiz gelmemiz mümkün değil. Yani çok ciddi güvenlik sorunları var. E, bir okumaya geliyorlar bir de işte bitirince gidebileceklerse gidecekler dolayısıyla... Arkadaşlar insanların güvenliği için çeşitli aşamalarda çeşitli mevkilerde fark etmez en küçüğünden en tepedekine kadar görev yapan herkes Allah'ın mümin isminin tecelli ettiği e, insanlardır. Rabbimizin bütün isimi, isimleri kainata sebepler vasıtasıyla tecelli eder. Yani Cenab-ı Hak bize emniyet verecekse işte onları onlar aracılığıyla yapıyor. E, psikoloji biliminin bize söylediğine göre çocukta güven duygusunun oluşmasında en önemli faktör yani bu Erikson'un teorisine bakmanızı tavsiye ederim. İnsan hayatını 8 evreye ayıran teorisi var kıymetlidir. E, her evrede hangi duyguyu, hangi niteliği kazanırız ve o evrede olması gereken şeyler başarılmadığında hayat ödevleri başarılmadığında bizi ne gibi eksiklikler bekler onları anlatan bir teori ve hala işlevsel olan kıymetli bir teori psikoloji biliminin bize söylediğine göre çocukta güven duygusunun oluşmasında en önemli faktör arkadaşlar şimdi bakın emniyet güçlerinden bahsettik şimdi ikinci yani mümin isminin tecelli ettiği ikinci örneğimiz burada. Huzurlu, dingin bir karaktere sahip, şartlar ne olursa olsun yavrusunun bakımını istikrarla sürdüren annelerdir. Yani çocuklar arkadaşlar güven duygusunu annelerinden alır. Gazali'ye göre emniyet ve güvenin güvenin temini için çalışan her şahıs hangi seviyede olursa olsun mümin isminin mazharıdır yavrusunun dünyaya güvenle bakmasını sağlayacak annelerle onlara güvenli bir yuva sunan babalar. Yani burada tabii bütün dünyada zayıflayan bir erkeklik meselesi var. O kadar geniş bir başlık ki burada anlatmamız mümkün değil. Zaten benim için de çok yeni bir konu. Ama arkadaşlar bunu bilelim ki ailenin güvenliği yani işte rızık konusunda Eğitim konusunda, çocukların istikameti konusunda, toplumsal konum konusunda. Mesela bir ailenin toplumsal konumu o ailenin babasının toplumsal konumuyla ölçülür, belirlenir. Siz ne derseniz deyin yani. Böyledir. Dolayısıyla babaların da bu işte evlatlarının prestijini, evlatlarının güvenliğini, geleceğe güvenle bakmasını, kalplerinde böyle endişe ve kaygı ve ansiyete olmadan hayata güvenle bakabilmelerini sağlayan babalar ve işte huzur veren anneler efendim bu ismin tecellisiyle donanmış olurlar. Herhangi bir vesileyle insanların idaresini üstlenmiş kişiler. Şimdi bakın üçüncü gruba geldik yani ilk önce emniyet ve asayiş güven görevlilerini söyledik. Sonra anne ve babaları söyledik. Şimdi herhangi bir vesileyle insanların idaresini üstlenmiş kişiler de bu işi yürütürken asla yalan söylemeyerek yani insanları yönetiyorsun. Mesela ben şunu duydum işte herkese farklı ücretler verip aynı işi yapan herkese ama hepsine de sakın ötekilere söyleme deyip böyle yani arkadan iş çeviren idareciler var daha idarecinin kendisi dürüst değil yani çalışanına karşı, verdiği sözleri tutarak ve yönettiği insanlar hakkında vakıf olduğu sırları koruyarak bu tecelliye layık olmaya çalışmalıdırlar. Hangi seviyede olursa olsun insanları yöneten, idare eden kişiler de o yönettikleri kişilere, emri altında çalışanlara güven vermelidirler güven vermediler. Arkamdan iş mi çevriliyor? işte ne bileyim bana haksızlık mı yapılıyor? Başkalarımı kayırılıyor ya da ben bu işim işim elimden mi alınacak diye bir korku içinde yaşamamalıdır orada çalışanlar. Ee, ama bu da özellikle vahşi kapitalizm buna da hiç izin vermiyor arkadaşlar. Tam tersine e, insanları hırslarını kışkırtarak, e, rekabeti artırarak, körükleyerek en yüksek kendi karını maksimize etmeye çalışıyor. İnsanlar e, gerçekten sadece çalışma hayatlarındaki bu olumsuz koşullar yüzünden e, eleniyorlar iş hayatındaki Yarıştan. Ee, şey, şey Yarış dışı kalıyorlar arkadaşlar. O da ciddi sosyal problemlere sebep oluyor. Ee, kullar arasında bu isme en çok layık olanlar. Yani mümin ismini en çok üzerlerinde taşıyanlar kimler arkadaşlar? Bir defa peygamberlerde ortak olan beş tane sıfat vardı hatırlayalım. Bunlardan birincisi emniyette arkadaşlar. Bütün peygamberler sözüne güvenilen insanlardır, ahlakına güvenilen insanlardır. Dolayısıyla e, peygamberler en başta e, bu isme e, layık. E, peygamberler başta olmak üzere insanları Allah yoluna irşad ederek, onları asıl korkulacak yer olan ebedi azaptan kurtulmalarına vesile olanlardır. Yani bizim insanoğlunun en büyük korkusu işte psikoloji diyor ki ölüm korkusudur diyor. Aslında bana sorarsanız iman eden insan için ölüm değil, ölümden sonrasından biz korkarız. İşte ölümden sonrasındaki korkulacak hallerden onları kurtarmaya vesile olan insanlar, başta peygamberler olmak üzere bize hakkı, hakikati, adaleti işte Allah'ın huzurunda vereceğimiz hesabı hatırlatan, ahireti bize hatırlatan, cenneti cehennemi hatırlatan ve bizi o son nefeste müjdelenerek bu dünyadan sevinçle e, efendim o korkular la kafun aleyhim ve lahum yahzenun onlar hiçbir korku duymayacaklar hiçbir üzüntü de yaşamayacaklar e, ifadesinin sırrına masar olarak bu dünyadan ayrılmamıza vesile olan bütün e, irşad ehli de bu ismin en çok tecelli ettiği kullar arasındadır diyerek son sözümüzü bu konuda söylemiş olalım. Bundan sonraki ismimiz El-Müheymin. İnşallah onu da bu kadar uzun ara vermeden anlatmak nasip olsun. Allah'a emanet olunuz. Güven içerisinde, korkusuz, kendisi huzurlu, başkalarına da huzur veren bir hayat diliyoruz hepinize.